Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Malumunuz olduğu üzere geçen dersimizde Kasas suresinin hem girişi hem de özeti mahiyetindeki ilk 6 ayeti kerimesi üzerinde durmaya çalışmıştık. Bildiğiniz üzere bu ayetler şöyle nihayete eriyordu. Önce Firavun'un yeryüzündeki istikbarı büyüklenmesi ve İsrailoğullarını gruplara, fırkalara ayırarak onları zayıf düşürmesinden bahsedildi. Onlara tasallutu o kadar ileri gitmişti ki doğan erkek çocuklarını öldürüyor, kız çocuklarını hayatta bırakıyor. <gülüyor> Bir sene bu uygulamayı yapıyor, ertesi sene bunu yapmıyordu. Ki nesil devam etsin diye. Firavun'un maksadı buydu. Ama Allah'ın maksadı başkaydı. Cenab-ı Allah ise yeryüzünde zayıf, düşürülmüş, mustazaf kılınmış kimselere lutfetmek istiyor. Onları önderler, imamlar, kendilerine uyulacak kimseler ve Firavun'un mirasına sahip olacak kimseler kılmak istiyor. Ayrıca yeryüzünde onları iktidara getirmek istiyor. Firavun'u, Haman'ı ve her ikisinin askerlerine minhum İsrailoğullarından korkup çekine geldikleri şeyleri göstermeye çalışmak istiyoruz diyor. Bizim de istediğimiz buydu. Firavun'un istediği İsrail oğullarını sürekli olarak mustazaf bırakıp onları bölüp parçalaması neticesinde onları sömürmeyi angarya işlerinde istediği gibi onları kullanmayı istihdam etmeyi istiyor. Cenab-ı Allah ise öbür türlüsünü istiyordu. İşte bu Firavun'un isteği ile Cenab-ı Allah'ın muradının hangisinin ne şekilde, ne suretle tecelli ettiğini ortaya koyan bir sure ile karşı karşıyız. Bu surenin belki Kur'an-ı Kerim'deki en güzel özet ifadesi Estaizu ve Allahu galibun ale emrihdir. Allah emrini gerçekleştirmekte galip gelendir. Hiçbir güç onun muradı istediği karşısında duramaz. Bu sure bunun hakikatini bunun kesinliğini, katiyetini bize gösteriyor. Musa Aleyhisselam kıssası Kur'an-ı Kerim'de İsrail oğulları başlarından geçenler de dahil olmak üzere Ali İmran suresinde Araf suresinde Efendim e, Beni İsrail suresinde e, Taha suresinde Burada gördüğümüz e, Kasas suresinde Kısmenmem suresinde Bundan sonra gelecek surelerde En çok en uzun En etraflı ele alınan Bir kıssadır Çünkü bu kıssada bu ümmetin alacağı ibretler çok. Nasıl ki Tevrat'ın muhtevasıyla, Kur'an-ı Kerim'in muhtevası arasında özellikle bir şeriat ve bir devlet öngören birer ilahi kitap olmaları itibariyle bir benzerlik varsa Musa Aleyhisselam'ın risaleti ve mücadelesiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti ve mücadelesi arasında da Böyle bir benzerlik ve paralellik vardır. İşte Musa Aleyhisselam kıssasının ve onunla ilgili ve İsrailoğullarıyla Firavun ile alakalı kısaların Kur'an-ı Kerim'de çokça tekrar etmesinin hikmetlerinden birisi bu iki şeriat ve bu iki nebi ve bu iki kitap arasındaki benzerliktir. Çünkü bu iki din de yani Musa Aleyhisselam'ın daha doğrusu tebliğ ettiği risalet diyelim Risalet ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti ikisi de esas bir maksatı gerçekleştirmek için ortadadırlar. Neymiş o? Kulların, insanların belli bir nizam, bir düzen, bir yapılanma çerçevesinde Cenab-ı Allah'a kulluklarının sağlanması. Yani ubudiyetlerinin ferd olarak, aile olarak, cemiyet olarak... Ahlakıyla, ekonomisiyle, siyasi yapısıyla, Beşeriyetin tamamıyla. Yani iman edenlerin, müminlerin bütün varlıklarıyla Allahü u Teala'nın dinine ve şeriatına teslim olmaları. Bu her iki risalet arasındaki en büyük benzerliklerin başında gelir. Şimdi bu hadisenin, bu mücadelenin, yani Firavun'un Allah'ın iradesine aykırı olan isteğinin ve Cenab-ı Allah'ın gerçekleşen iradesinin nasıl ortaya çıktığını Musa Aleyhisselam kıssasında adım adım takip etmeye çalışacağız. Diyor ki Cenab-ı Allah 7. ayet-i kerimede "İstaezu billah ve ohayna ila ummi Musa an Biz Musa'nın annesine onu emzir diye vahyettik. Denilmişti ki bir yıl dedik ya ayet-i şeyiyle erkek çocuklar öldürülüyor, kız çocuklar zaten şey ediliyordu, bir yıl öldürülmüyordu. Musa aleyhisselam firavun tarafından çocukların, erkek çocukların yani öldürüldüğü sene dünyaya geliyor. Harun aleyhisselam öldürme cezasının uygulanmadığı sene dünyaya geliyor. O bakımdan Harun aleyhisselam Musa aleyhisselamdan yaşça büyüktür, abidir yani. Neydir? Yaşça büyüktür. İşte Musa aleyhisselamın doğumu esnasında diyor ki وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّي مُوسَا اَنْ اَرْضَعِهِ Biz Musa'nın annesine ona emzir diye, onu emzir diye vahyettik. Efendim? Hocam, Efendim? ve küçük karnımda Yok, Arapçada abi yok. Yok, Arapçada abi şey yok. He he, yok, Arapçada abi tabir yok. Biz, Musa'nın annesine ona, onu emzir diye vahyettik. Faeza kift alayhi ve devam ediyor. Ona bir zarar geleceğinden korktuğun vakit falqih fi'l yamm. Onu denize bırak. Yani Nil Nehri'ne bırak. Ve la tahafi ve la Ne kork ne de üzül. Korkmaksızın ve üzülmeksizin onu denize bırak. Niçin? Çünkü iki şeyden korkuluyor. Bir, denizde selamette nasıl kalacak? Kalsa Firavun'dan nasıl kurtulacak? Çünkü Nil Nehri bütün azametiyle Firavun'un sarayının yanından altından geçiyor. O saraya uğramaması mümkün değil. Mümkün değil. Ya bir yerlerde takılacak, gitmeyecek, orada o zaman ölüm tehlikesi var, ya Firavun'un sarayına kadar gidecek, bir şekilde Firavun bundan haberdar olacak, eline geçecek. İkisi de normal şartlar altında ölüm tehlikesi, hem de çok yüksek. Özellikle de Firavun'un eline geçerse. Onun için Cenab-ı Allah bu vahiy ile onun korkusunu ve üzüntüsünü gideriyor. Yatıştırıyor. Korkma ve üzülme diyor. Şimdi İslam alimleri müfessirler buradaki biz Musa'nın annesine onu emzir diye vahyettik diye başlayan bu vahiydeki vahiy nedir? Nübuvvete gönderilen vahiy, nebilere gönderilen vahiy türünden midir? Başka türlü müdür? Nebi ve risaletlerdeki vahiy, Allah'tan alınan emrin kullara tebliğ edilmesi, bir mükellefiyet, bir mesaj, bir yükümlülük ihtiva etmesi söz konusudur. Cenab-ı Allah'ın vahiy tek bir çeşit değildir. Esasen vahiy, bir manada vahiy kulun kendi iradesini Allahü Teala'nın kendisine yaptığı telkine teslim etmesi gereken muhteva ve mesaj demektir. Arı bu manada vahiy alıyor. Allahü Teala'nın kendisine verdiği ilham ile ne yapıyor? Onun iradesiyle hareket ediyor. Bal topluyor. Çiçekleri dolaşıyor vs. ve neticede bal oluşuyor. Bu manada vahiy aslında bütün canlı mahluklara Allahü Teala'nın bir şeyidir. Bir emridir. Yerine getiriliyor. Bu da vahiy, bu vahiy de özel bir vahiydir. Ne nübüvveti gerektiriyor, ne de risaleti gerektiriyor. Sadece ve sadece Musa Aleyhisselam ile alakalı Allahü Teala'nın muradının tahakkuk etmesi için gerekli bir takım manevi direktiflerdir. Cenab-ı Allah Musa aleyhisselam dolayısıyla onun annesine böyle bir şeyi elinde olmayarak kesin bir ilham içinde doğuyor. Ben diyor olsa olsa bunu yapıyor bilmek zorunda değildir bu bana Allah'tan geliyor. Ama arkası Allah'tan geldiğini bu telkinin bu yönlendirmenin fark ettiğini gösteriyor. Diyor ki, فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ Adeta bir melek ve Allahü Teala'nın dilediği bir usulle, bir suretle ona bu açık seçik telkin yapılmış oluyor, görülüyor. Öyle anlıyoruz. Onun için korkacak olursak, korkacak olursan, başına bir tehlike geleceğinden korkuyorsan, çünkü Firavun'un askerleri, İsrail oğulların aileleri arasında hamile var mı, doğumu yaklaşmış olan var mı, doğmuş çocuk var mı, büyümekte olan çocuk var mı bu sene doğanlar arasında, hepsini çok sıkı bir şekilde teftiş ve kontrol ediyorlardı. Sen işte bu şekilde bir teftiş korkusu yaşayabilirsin, yaşayacaksın. O zaman senin elinden alıp götürecekler. Belki de önünde öldürecekler. gözü önünde öldürecekler. Ona bir tehlike geleceğinden korkarsan derhal buradaki fe o manayı ifade ediyor. Derhal hiç vakit kaybetme. Hemen onu denize bırak. O deniz gibi denizi andıran nilin o büyük nilin coşkun sularına bırak. Ha, onun başına bir tehlike gelir. Birisi alır onu öldürür firavun başta olmak üzere. Bunun için ne korkun olsun ne de üzül. Ne onu bırakırken üzül ne de artık bir daha onu göremeyeceğim diye ne onu suya bırakırken kork ne de onu bir daha göremeyeceğim diye üzül. İkisi de olmasın. Korkun da olmasın işte Musa'yı artık Bıraktım, gitti. Bir daha ne zaman görürüm diye üzülme. Allah Ekber. Niçin hemen arkasından geliyor? İnne radduhu ileyk. Biz onu sana geri döndüreceğiz. Ve min minel murselin. <Sessizlik> Bizim onu yaratmamızın özel ve müstesna bir maksadı vardır. Bu rasullerden olacak ve Firavun'un mülkü onun eliyle yerle bir olacak. Musa'nın aleyhissalatu vesselam yaratılmasının bir maksadı var. Dediğimiz gibi dersimizin başında. Bu surenin adeta özeti Vallahu galibun ala emrihidir. Ve la galiba illa Allah'tan başka galip yok. Herkes onun hükmünün mahkumudur. Bu böyledir. فَلْتَقَطَهُ أَلُوْ فِرْعَوْنُ Artık Musa Aleyhisselam'ın annesi onu denizde bat, batmayacak bir şekilde veya nehirde diyelim biz nehirde batmayacak şekilde suda batmayacak şekilde ona özel bir Sanduka yapıyor, bir görüşe göre işte sazlardan veya kamıştan bir sepet, o sepeti de ziftle, su almayacak şekilde sıvıyor ve üzerini örterek denize bırakıyor. Irmak, nehir, nil, onu Firavun'un sarayına götürür sal alu firavun firavun hanedanı onu o sudan aldı buldu yakaladı laqata bir şeyi elle kapmak demek yolda kaybolmuş bir şeyi almaya lukata deniliyor aynı kökten geliyor buluntu alıntı buluyoruz. Biz Türkçeye bulmaktan koyduk. E, Arapçada almaktan geliyor bu fiil. Çünkü alıyoruz ha. Alma ismi bu işin hak olup olmadığı manasını beraberinde taşıyor. Buluntu çocuğa da lakit denilir sahibi belirsiz, kimsesi yok, kimi kimsesi bilinmiyor, buna da lakit denilir. Fıkıh kitabında, kitaplarında, hadislerde, gerek buluntu malın hükümleri, gerek bu şekilde buluntu çocukların hükümleri geniş geniş açıklanır. Ama onlar işin nereye varacağını bilmiyorlar. Cenab-ı Allah ama biliyor. Ve bunu böyle açıklıyor. لِيَكُونَ لَهُمْ ve وَحَزَنَا Onlara düşman, sıkıntı, üzüntü ve zorluk sebebi olması için onu aldılar. Buradaki lam, lam-ı akıbet veya lam-ı sayururat diyebilir. Akıbette, yani işin sonunda, Musa onlara bir düşman olacaktı ve bir üzüntü, tasalanma sebebi olacaktı. Biz bu işin üstesinden nasıl geleceğiz diye onun ondan dolayı düşünmek, planlar geliştirmek zorunda kalacaklardı. Çok planlar devreye koydular. Araf suresinde hatırlayanlarınız vardır. Firavuna söz üstü Firavun Musa Aleyhisselam'a söz üstüne söz verdi. Ey Musa Rabbine dua et üzerimizden şu azabı kaldırsın biz iman edeceğiz. Dua ediyor, kaldırıyor, iman etmiyorlar. Kaldırıyor, iman etmiyorlar. Bu şekilde. Onlar yani A planı, B planı, şimdiki tabirle C planı, B'hın plan devreye koydular ve hiçbirisi tutmuyor. Tutmuyor. İsrail oğullarının durumuna benzer bir durumda olan ey ümmeti Muhammed. Allah'a güven ve Allah'ın dediğini yap. Musa Aleyhisselam'ın Firavun mülkünü yerle bir ettiği gibi sen de Amerika'nın saltanatını ve onun yardakçılarını, Siyonizmi bilmem neyi Allah yerle bir edebileceksin. Bunun başka şeyi yok. Çünkü bir sebebi var. Yani bir Resul eliyle dahi olsa bir iktidarın çökertilmesinin sebepleri var. Çökmeyi hak edecek. Buna karşılık onun yerine geçecek olan ümmet de imam olmayı surenin başında belirtilen ve iktidar olmayı hak eden bir ümmet olacak. Öyle havadan. ne bu helak olur ne öbürü onun yerine geçer. Her birisinin sebepleri var. Niçin peki Firavun, Haman ve askerleri bu şekilde Musa Aleyhisselam'ın eliyle yerle bir oldular, tarumar oldular, yıkılıp gittiler? İnne Firavun ve Haman ve jundu huma kano khatıim. Şu Firavun, Haman ve onların askerleri orduları hep ...hata içerisindeydiler. Cenab-ı Allah'ın kudreti... ...bir ayet-i kerimedeki ifadesiyle... ...mekri... ...yani onun ifade ise ...planları... ...o kadar enteresandır ki... ...akıl hayal... al. İşte burada bunu söylüyor... Bakın. Firavun öldürmek istiyor. Ama Firavun'un hanımı Musa aleyhisselam'ın sarayda alındığını haber olunca Ali Firavun, Firavun hanedanı onu yakaladı ve Firavun'un yandaşları çıkardılar. Hemen Allahü Teala onun musaffar kılınmış. Firavun hanımı devreye giriyor. Bir el koyuyor. وَقَالَتْ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنِ قُرَّةُ عَيْنِ الل۪ي <gülüyor> وَلَكِ Firavun'un hanımı dedi ki, Ey Firavun bu aslında benim için de senin için de bir göz aydınlığıdır. Yani bu öldürülecek bir şey değil. Bu ikimiz için de bir nimet. Dediklerine göre, Firavun buna karşı اَمَّا ana la demiş. Bunun, Belki senin için göz aydınlığı olabilir. Ama benim için olmaz. İstemiyorum ben öyle bir göz aydınlığı. Diyor. E nasipsiz. nasipsiz. O esnada belki dua etseydi, belki de duası kabul olurdu. O yok. Devam ediyor. La tektüluh. Onu öldürmeyin. Demek ki bu olsa olsa İsrail oğullarından bir çocuktur. Kurtulsun diye başka çareleri kalmamıştır. Denize attılar. Geldi bizim elimize biz onu öldüreceğiz. Onun müşaveresi yapılıyor ki veya öyle bir kuvvetli ihtimal doğuyor ki ortaya radıyallahu anha hemen onu öldürmeyin diyor. Asayyefana Günü gelir belki bize faydalı olur. Çünkü bu keferelerin işi gücü, dünya faydası peşinde koşmak. Hatırlarsanız Yusuf aleyhisselam köle olarak alındığı vakit, aynı şey söylüyor o zaman aziz onun için. Asayyen fada nettehidâhû Belki bir gün gelir bu Yusuf, bize faydalı olur, hizmet eder. Bize katkılarda da bulunur, yahut biz de onu evlat ediniriz. Bu böyle. Vehum la eş'urûdur. Şimdi düz noktası bu. Allah'ın kaderinin farkında değillerdi diyor. Allah'ın neyi takdir etmiş? Musa Aleyhisselam'ın buraya gelişi ne anlama gelir? Bilmiyorlardı diyor. İşin farkında değillerdi. Kur'an-ı Kerim'de kadere iman ile alakalı hiçbir lafız bulunmasa bile sadece Yusuf Aleyhisselam kıssası ile Musa Aleyhisselam kıssası Allah'ın kaderinin mevcudiyetini muhakkak olarak kurtulakoyar. <gülüyor> ne yapıyorlar Musa Ali, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri? Onu kuyuya atalım, öldürülelim, öldürelim, gözümüzden kaybolup gitsin, ondan kurtulalım diyorlar. E Ama Allah'ın muradı bu değildi. Allah'ın kaderi bu değildi. Onların kendi planları Allah'ın planlarının karşılarına çıkmasına vesile oluyor. O planları bile Allah'ın ifade yerindeyse takdirinin bir parçası. Burada da böyle. Burada da böyle. Öldürmekle kurtulabileceğini zannediyor. Veyahut da bazıları işte yok firavun böyle rüya gördü onun için öldürme emri. Hayır hayır ayet Kerime niçin öldürme emrini surenin baş tarafı ve diğer ayetler niçin öldürme emrini erkeklerin öldürme emrini verdiğini zaten açıklıyor. İsrail oğulları çoğalıyor. Çoğalan İsrail oğulları kendi iktidarlarını yerle bir edecek. Şu anda Avrupa Müslümanlardan aynı endişeyi taşıyarak yaşıyor. Birçok Batı ülkesi işte Hollanda'sı, belki yerine göre Almanya'sı, Belçika'sı vesaire. Bu gidişle Müslümanlar şu tarihten itibaren değil çoğunluğu sağlayacaklar. Tamamıyla onlardan olacak nüfus diye hesap ediyorlar. Bunun bir senaryo olduğu da bir tarafı var. Niye? Kendi insanlarına, Müslümanların kalplerine korkusunu, gelecek korkusunu yerleştirmek ve Müslümanlarla hiçbir şekilde o manada barışık bir vaziyet içerisine zihnen de olsa kalbi duygularıyla da olsa girmemelerini sağlamak. İşin şeyi bu. İşte Firavun da, İsrail oğullarının ensesinde boza pişirme imkan ve iktidarını kaybetmemek için, bu öldürme emrini veriyor. Fakat, öldürdünüz, allah Teala işte böyle bir kaçırıyor. Hatırma, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir başka vesileyle söylediği hadis-i şerifi geldi. Geliyorlar sahabe-i kiram. Ya Resulallah diyorlar bizim cariyelerimiz var. Cariyelerimizden azil yapıyoruz. Yani menilerini dışarıya akutuyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ister yapın ister yapmayın allah Teala kıyamete kadar doğacak ne kadar can varsa mutlaka onu yaratacaktır. Bu, budur. İsterse Firavun, bütün erkeklerini öldürsün. allah Teala madem Musa aleyhisselam Firavun'un saltanatına son vereceğini takdir buyurdu, bunun esbabını da teker teker halk edecek ve olaylar zinciri öyle gelişecek. Onlar bu işin farkına varamadılar. Bir de anlatım açısından yani belagat açısından bu üç ayet-i kerime belagatlidir. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın annesinin annesinin onu doğurduğu andan ve öldürülme endişesini taşıdığı andan itibaren. Firavun'un saltanatına yok olacağı, saltanatına son vereceği vakte kadar ki bütün hadiseleri birer ifade edilse ikişer üçer cümlecikle kısa kısa cümlelerle veya bir birer ikişer kelime grubuyla izah ediyor ve Araplar Arap edebiyatıyla ilgilenenler. Bu ayet-i kerimelerdeki fesahat ve belagatın veciz ifadenin fevkalade olduğu üzerinde müttefiktirler. Peki sonunda durum ne oldu? Koydu. Emre uydu. Ama kolay değil. Bir anne yavrusunu kendi elleriyle deli deli o o koskocaman adeta deniz gibi nil'lere çocuğunu bırakacak kendi elleriyle ilahi emre karşı direnemiyor Mutbaindir de fakat gitti ve asbaha fuadu ummi musa fariga yani 4 5 kelimelik bir ibare ama Evladını bu şekilde bırakmış bir annenin halini bundan daha güzel, daha mükemmel hiçbir şekilde anlatmaya imkan yok. Musa'nın annesinin kalbi bomboş oluverdi. Her şey boşaldı. Hiç. Yani. Adeta bir şey düşünemiyor. Hiçbir şey hatırlamıyor. Bütün odaklandığı tek bir şey var. Musa aleyhisselamla zihni meşgul, kalbi meşgul, ruhu meşgul, duyguları meşgul. Nereye bakarsa o, ne ses duyarsa o. Her şey o artık onun için. Bütün dünyası o. Musa'yı kaybetmiş olmak. Bir de Musa aleyhisselamın bir özelliği var. Bunu Cenab-ı Allah bizim üzerinde durmak istediğim tarafıyla iki yerde ifade ediyor. Ve alqayt'u Aleyke maḥbba minni, walitusnā'a ʿalā āni. Allah Azze ve Ben senin üzerine benden bir sevgi bıraktım. Yani Musa'yı görüp de onu sevmemek mümkün değildi. Bunu ben senin üzerine bıraktım diyor. Şimdi böyle bir çocuğun annesi onu suya bıraktı. Nasıl olsun bu kadıncağızın âli? Bunu nasıl düşünebiliriz? Anneler bile belki zor tasavvur eder çünkü hiçbir annenin evladı Musa değildi. Hiçbir anne böyle bir imtihana tabi tutulmamıştır. O tabi tutulduktan sonra bu hali yaşıyor. Musa aleyhissalatü dolayısıyla yaşıyor. Bunu beşer ölçülerinde anlayabilen belki yaklaşılır bir yere kadar. Fakat tam olarak idrak edilmesi asla mümkün değil. Bunu ancak Musa'nın annesi anlar bilir Aleyhisselam Yüce Allah'ın ifadesiyle ancak böyle anlaşılabilir Musa'nın kalbi bomboş kalıverdi. Tamamen boşaldı. Ne bir şey idrak edebiliyor, ne düşünebiliyor, ne anlayabiliyor. Tek bir şey var. Musa'nın ifade ise aklı başından alan sevduası. Tutkunluğu, tutkusu başka bir şey yok. Yani anlatamayız. Bunun ötesinde bir şey söyleyin demez. O kadar ki اِنْ كَادَتْ لَتُبْد۪ي بِهِ لَوْ لَا اَرَّبَطْنَا عَلَيْهَا لِتَكُونَ مِنَ Az kalsın onun ile ilgili durumu açıklayacaktı. Diyecekti ki benim Musam gitti. Ben onu kendi ellerimle suya bıraktım. Diğer her şeyi açıklığı verecekti. Eğer biz onun kalbine sebat vermeseydik, rabatla kalbini bağlamasaydık, yani kalbinin bir taşkınlık yapmasına meydan vermemiş olsun, meydan vermiş olsaydık hemen olayı açıklığı verecekti. Biz bunu Yaptık yani kalbine sebat verdik ki güven altında olanlardan olsun. Ama yine de ne oldu ne bitti başına ne geldi. Öğrenmek istiyor. Kız kardeşini bu işle görevlerdi. Ve kalet li uhdihi Kız kardeşine onu takip et dediği abacuma tabii yaşça büyük olayı anlayabilecek, girecek, çıkacak, müdafaa edecek, bir takım şeyler söyleyecek kadar da becerikli. Bunu takip et. Ne oldu acaba? Ne olacak? Başına ne gelecek? Sebasurati bihi anjunubi ve hum la Uzakça bir yerden onu görüverdi. Onlar ise onun farkında değillerdi. Fark etmediler. Neyi gördü bakalım? Ve harramna aleyhil merâdi'a min qabl. Kız kardeşi daha onu görmeden önce biz onun başka süt annelerinden süt emmesini yasaklamıştık. Mani olmuştuk. İlahi takdir. tu billah, ve bi kaderillâh dememek mümkün değil. Fekâlet hel edullukum alâ ehli beytin yekfulûnehu lekum ve hum lehu Dedi ki kız kardeşi ben sizlere onun bakımını üstlenecek ve hem de onlar ona nasihatle, samimiyetle muamele edecek bir ev halkını göstereyim mi? Allah Allah. Ferdedednahu ila ummihi. Bunun neticesinde biz de onu annesine geri götürdük, geri gönderdik. Geri dönmesini sağladık. key ve la gözü aydın olsun ve üzülmesin diye ve lita'lema en hak la Allah'ın vaadinin hak olduğunu bir daha bilsin diye biliyordu bu sefer aynel yakin önce ilmel yakın biliyordu üzülme bu iş olacak ondan emindi Şüphesi yoktu. Bu sefer bir de bu ilmini vakıada gördü. Allah'ın vaadinin hak olduğunu aynel yakin görüp bilmesi için biz bunu yaptık. Velakin de aksarahum la ya'lemun. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Allahü Teala'nın Takdiri bu. Çünkü takdir de burada bitmiyor. Çok olaylar anlatılıyor. Bunlar çok önemli şeyler. Ve dediğim gibi bir taraftan bize bizim kadere olan imanımızı pekiştirmesi ve kaderi daha iyi idrak etmemizi sağlaması gerekiyor. Diğer taraftan da Allah'ın Mutlak kudret ve iradesinin önünde hiçbir şeyin duramayacağına imanımızı ne yapıyor? Bir daha pekiştiriyor, gurgu. Allah Allah Vallahu mutimmu nuru velo kafirun buyuruyor mu? Buyuruyor. Kafirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah'ın nurunun tamamlanması yeryüzünün tamamına İslam'ın hakim olması demektir. İslam adaletinin, İslam rahmetinin, İslam'ın o kutlu gölgesinin bütün beşeriyeti ve yeryüzünü kaplaması, rahmet kanatlarının altına alması demektir. Bu Allah'ın bir vadidir ve tahakkuk edecektir. Musa Aleyhisselam'a ve İsrail oğullarına vaadi nasıl gerçekleştiyse bu ümmete olan vaadi de er veya geç gerçekleşecektir. Elverir ki biz bu vaade bütün kalbimizle iman edip üzerimize düşeni yapalım. <Sessizlik> Nihayet Musa Aleyhisselam gücüne kuvvetine gücünün ve kuvvetinin en ileri aşamasına, noktasına, en güçlü haline ulaşınca ve tam da olgunlaşınca ateynahu hukm ve ilma ona biz hem bir hüküm, bir hikmet hem de bir ilim verdik. Ve kazalik nec'il muhsinin işte biz ihsan edenleri böyle mükafatlandırıyoruz. Burada Musa Aleyhisselam'ın muhsinlerden oluşu icmali bir şekilde, yani toplu bir şekilde ifade ediliyor. Ama hangi vecihleriyle ihsan edici olduğu burada açıklanmıyor. Biraz sonra bu kıssaların tafsilatında onun ne kadar muhsin olduğu birçok yerde sırası gelince anlaşılacaktır. Şimdi kısa bir fasıla verelim, inşallah devam ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Esta'uzu billah. Ve <gülüyor> dakhala al-madinata ala hin ghaflatin min ahliha. Fevajada fiha rajulayn yaqtatilan. Musa al anlıyoruz ki o teferruatu Kur'an-ı Kerim zikretmiyor. Anlıyoruz ki Firavun sarayında büyüdü. Annesi Artık onun süt annesi gibi görünse bile ona geri döndü. Onu emzirdi, onu bağrına bastı, çocuğu hem ölümden kurtuldu hem kendisi evladından ayrı kalmadı. Büyük tedbirler bunlar. Musa Aleyhisselam artık saray mensubu olarak geziyor, gidiyor, geliyor yaşını başını almış genç bir delikanlı. İşte bu vaziyetteyken ve dehal el medinete ala hini gafletin min aliyahı şehre şehre ahalisinin farkında olmadıkları bir zamanda girdi. Yani denildiğine göre o sırada herkesin öyle vakti dinlendiği bir zaman. Fakat bu esnada fevecede fîhâ racüleynî <gülüyor> yak O Medine'de yani o şehirde Birbirleriyle kavga eden, kavgaya tutuşmuş iki adam buluverdi, göreverdi. Haddemin <gülüyor> Shi'ati, bu onun taraftarlarından, yani onun kavminden. Ve <gülüyor> haddemin bu da onun düşmanından, yani düşmanı olan Firavun kavminden. Yani birisi Kıpti, birisi İsraili. Fastağafuhu'l-lezî min şî'atihi alâ'l-lezî min adû'i. Hani Çaresiz kalan düşmanı diye gördüğü kimseden bile yardım isteyebiliyor. Musa aleyhisselam'ın durumunu bilmesi mümkün değil. Çünkü bilinse ortalık şey olmaz. Hiç kimse zaten Musa aleyhisselam'ın annesi dışında ailesi dışında Musa Aleyhisselam'ın İsrail oğullarından olduğunu bilmiyor. Hatta Kıptiler Musa Aleyhisselam'ın dahi onun böyle bir şeyi bilmediğini kabul ediyor. Çünkü ona sen saraydan değilsin diyecek kimsenin var olduğunu bilmiyorlar. Annesi de elbette olsa süt annesidir. Biz onu saraydan ona gönderdik. Zaten hemen, hemen söyleyeyim sarayda doğmuş bir evladın. Ee, süt annesi arandı bulunmadı annesiden geldi ama onlar da annesinin olduğunu bilmiyorlar yani böyle bir ifade yerindeyse herkes bulunduğu zaviyeden olayı görüyor ve annesinin görüşü dışında ve ailesinin hakikatle örtüşmüyor işte فَاسْتَغَاثَهُ الَّذ۪ي مِنْ شِعَاتِهِ Onun taraftarı olan o kişi عَلَلَّذ۪ي مِنْ عَدُو۪هِ Düşmanından olan kişiye karşı ondan yardım istedi. Yani, yani İsrail'i, İsrail oğullarından olan kişi Kıpti olan kavga ettiği kişiye karşı Kimden yardım istedi? Musa gel beni bunun elinden kurtar dedi. Fevekezehu Musa fekada aleyh Musa ona bir yumruk vurdu ve onun işini bitirdi. Fekada <gülüyor> aleyh <gülüyor> <gülüyor> İşini bitirdi demek. Öldü. Öldü. Kâl hâzâ min amel eş Şüphesiz ki bu şeytanın amelindendir. İnnehû <gülüyor> adûun mudıllun mubîn. Gerçekten o şeytan apaçık saptırıcı bir düşmandır. Musa aleyhisselam ma henüz peygamberlik verilmedi. Peygamberlerin masumiyeti yani günahtan korunmuşluğunun birkaç hususu veya göstergesi veya tebarüz ettiği önemli noktası vardır. Bir, evvela Cenab-ı Allah'ın onlara gönderdiği risaletlerinde hata etmekten nedirler? korunmuşlardır. Peygamberlerin ismet sıfatının birinci tecellisi burasıdır. Allahü Teala'nın onlara vermiş olduğu nübüvvet ve risaletlerinde hata etmeleri, yanılmaları, eksik bırakmaları vesaireleri mümkün değil. Kısacası risaletlerine, nübüvvetlerine gölge düşürecek hiçbir hataları veya eksikleri kusurları olmaz. Alimlerimizin akaid kelam alimlerimizin çok büyük çoğunluğu. Nubuvetten önce de sonra da. Bir defa nubuvetten sonra büyük günahlardan korunduğu üzerinde hiçbir tartışma yoktur. Nubuvetten önce ise İhtilaflıdır. Ee, velev ki ihtilaflı olsa Musa aleyhisselamın bu şekilde hataen öldürmesi büyük bir günah değildir. Çünkü normalde bir kimse diğerini öldürmek niyetiyle yumruk vurmaz. Bir kimse de yumruktan ölmez. O olsa bile çok çok istisnai bir hadisedir. Kim kime, kim kimi öldürmek istediği zaman yumruk gibi böyle basit bir ihtimale mi bırakır? Onun gerektiği gibi planını şey der, öldürücü darbe olması için bir ağır bir darbe, bir kütük olur, taş olur, başka şey olur, bıçak olur, kılıç olur vesaire. Günümüzdeki silahlar herhangi birisiyle olur. Ama bir yumrukla ben onu öldürmek istiyorum, yumruk vuracağım. Yumrukla olmaz o zaman bir oransızlık var. Dolayısıyla böyle bir öldürme kastı yok. Bu, kasta benzer bir öldürme bile değildir. Sadece hata ile öldürmedir. Musa Aleyhisselam'ın da yaptığı nedir? Mazluma yardım etmektir. Mazluma yardım etmenin günah bir tarafı yok ki. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın bu fiilinin de haşa günah bir tarafını düşünmek Allah-u Alem tamamıyla anlamsız ve gereksizdir. Çünkü Musa Aleyhisselam sadece bir fitneyi kaldırmak için, sona erdirmek için kuvvetli ve baskın görünen kimseye bir yumruk vurmuştur. Eğer İsrail okullarından olan kişiye o yumruğu vursaydı, Musa Aleyhisselam mazlum zayıfa haksızlık etmiş, Zalim olduğu muhtemelen görülen, gücüne dayanarak koptu olduğuna güvenerek ben Firavun hanedanındayım. Onun için seni böyle ufalarım diyen bir kimseye karşı ne yapmış oldu? Yardımcı olmuş oldu. Onu susturmaya kalkıştı fakat öldü. Bununla birlikte Musa Aleyhisselam'ın "Haza min amel şeytan" dediğini görüyoruz. Bu şeytanın işindendir. Bunu ifadenin akışı hemen olayın akabinde söylediğini söylemiş olmasını gerektirmektedir. <gülüyor> İnnehu aduwwun mu mubîn. O bir düşman, saptırıcı, apaçık saptırıcı bir düşmandır. Bu da şunu gösteriyor. Musa Aleyhisselam Allahu alem andesiyle beraber olduğu dönemlerde dolayısıyla İsrail ta Yakub Aleyhisselam'dan Miras olarak devam eden bir nübüvvet mirası ve bu mirasın bir ilmi, bir bilgisi var. Musa aleyhisselam bir rasul olarak değil, henüz rasul olmamış, nübüvvet verilmemiş, vahiy gelmemiş, bir rasul olarak değil, bunları bilen birisi olarak bu sözleri söylüyor. Ve bunlar aynı zamanda bir tevbe mahiyetindedir. Tevbe mahiyetindedir. Ve devam ediyor. Bakın tevbenin devamı geliyor. قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ Dedi ki, Rabbim ben gerçekten kendime zulmettim. فَغْفِرْلِي <gülüyor> فَغَفَرَلَهُ Günahımı bağışla, bana günahımı bağışla. Allah da onun günahını ona bağışladı. Niçin? innehu هُوَ الْغَفُورُ rahim? Şüphesiz ki o pek gafur, yani günahları çokça bağışlayan, mağfiret eden, kusurları affeden ve pek merhametli olandır. Şimdi burada, Musa aleyhisselamın nefsine zulmettiğinden bahsetmesi, Allah'tan mağfiret dilemesi, Allahü Teala'nın burada el-gafur ismi şerifini kullanması, Haşa Musa aleyhisselamın bu yaptığı işten dolayı günahkar olmasını gerektirmez. Çünkü mağfiret dilemek insanı Allahü Teala'ya daha çok yaklaştır. Esasen insan sürekli olarak kendisini eksik ve kusurlu olarak görmesi Allahü Teala'ya karşı ihtiyacının çok daha ileri mertebede olması anlamına geliyor. Ondan sonra Musa Aleyhisselam devam ediyor. Bakın bu şuna benziyor. Niçin peki o zaman Musa Aleyhisselam böyle diyor. Vicdanlı bir insan elinde olmayarak küçücük bir kuşu dahi ölümüne sebep olsa rahatsız olur, üzülür. Müteessir olur. Belki sadakalar vermeye çalışır ki içindeki o rahatsız olan o vicdanının tedavisini yapabilsin. Allah'tan af ve mağfiret diler, sadakalar verir vesaire vesaire. Ee, bakın bir kediden, bir köpekten bahsetmiyorum. Küçücük bir kuş. Hani diyoruz ya biz karıncayı dahi incitmez. Gerçek mümin, inanın hakikatte bir karıncaya bile isteyerek bilerek zarar vermez. Ee, Hadis-i Şerif te belirtildiği üzere Nebi'lerden bir Nebi diyor, bir karınca yuvasının bulunduğu yerde konaklarken bir karınca onu ısırıyor. Öfkeleniyor ve bu karınca yuvasını ateşe verin diyor. Allahü Teala ona sitem ediyor. Seni bir karınca ısırdı. Sen neden o karıncayı cezalandırmadın da koca bir karınca yuvasını ateşe veriyorsun demiş. Yani bu hadis şerifi okuyup da bundan haberdar olup da bu sorumlulukla yani bir karıncaya dahi zarar vermeme sorumluluğuyla hareket etmemek mümkün değil. Çünkü Cenab-ı Allah bir nebinin bile böyle bir ifadelerinde ise öfkelenmesi neticesinde veya kızması neticesinde böyle bir karar almasını, böyle bir tasarrufta bulunmasını ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Kimdir bu nebi bilemiyoruz. Ama acaba Hz. Süleyman olabilir mi? Belki de odur. Bilemiyoruz. Belki de başkasıdır. Yani dolayısıyla bir müminin vaziyeti bu iken... Musa Aleyhisselam'ın istemeyerek de olsa, o kasıtla olmasa bile bir kişinin ölümüne sebebiyet vermesinden ötürü Allah'tan bağışlanma dilemesi kadar duygusal olarak, ruhsal olarak tabi bir şey yoktur. Bu onun günah işlemiş olduğunun delili görülmemeli. Ondan sonra bir daha tövbesinin devamı. Bakın tövbenin gelecek ile ilgili bir kararı da ihtiva etmesi gerektiği buradan da çıkartılabilir. Kale Rabbi bimâ en'amte aleyyye felen ekûne zahîran lil bujrimîn. allah Ekber. Rabbim dedi bana ihsan ettiğin nimet sayesinde ben hiçbir zaman suçlulara destek Olmayacağım. Günahkarlara destek olmayacağım. Canilere destek olmayacağım. Buna da destek olmadığım gibi. Destek olmamak niyetiyle girdim işe. Fakat öyle ama derdim o değildi yani diyor. Bunu söylüyor. Fe <gülüyor> asbah fil medineti haife yeterakkab Ne biçim ifade yani Musa Aleyhisselam'ın ruh halini ne kadar güzel anlatıyor. Şehirde korku içinde etrafını gözetler hale geldi diyor. Korkuyla, telaşla etrafını gözetleyerek geziyor, dolaşıyor. <gülüyor> Öyle sabah etti. فَاِذَا لَّذِسْتَنْ bil بِالْاَمْسِيَسْ تَصْرِخُ bu sefer yine baktı ki faizel bil ams. Demek ki bir gün sonra olmuş bu hadise. Şimdiki hadise. Bir gün önce dün kendisinden yardım isteyen kişi onu imdada çağırıyor. şey Musa diyor bir daha. قال له موسى انك لغوي Musa sen çok azdırıcı, apaçık azdırıcı. Baştan çıkarıcı gibrisi dedi. Fakat, o zaman Allah'ın kendi kendine kavuşması için bir yol bulması gerekiyor. Çünkü Allah'ın kendi kendine yakalamak için bir yol bulması gerekiyor. Çünkü Allah'ın kendi kendine kavuşması için bir yol bulması ne iki de bir sunla kavga ediyorsun diyor <gülüyor> Şu asırda insanların kendilerini az disiplin ettikleri şu zamanda veya kendilerinin kontrollerini çok kolay kabul ettikleri zamanda o hadiselerin bizi iyi terbiye etmesi lazım. Öyle olur olmaz halk arasındaki tabiriyle anterli gösterilerine gerek yok. Öfkeni yutun ya. Öfkenizi yutun. Biraz sinirlerinize hakim olun. Sen sinirlenirse, o sinirlenirse, Allah korusun, biriniz yaralanır, biriniz ölür. İyi mi olur o zaman? Bunun arkasından getireceği zararlar ne kadar büyüktür? Vel kazıminel gayz diyor Cenab-ı Allah, mümin kullarını överken, öfkelerini yutup, insanları affedenler. Öfkeni yutacaksın, diyor Cenab-ı Allah. Öfke, şeytandandır, diyor hadis-i şerif. Şeytan, ateştendir. Ateşi de su söndürür. O halde biriniz öfkelendiği zaman derhal abdest alsın. Öfkesi gidecektir. Öfkeli bir kimse diyor. Ayaktaysa otursun. Oturuyorsa uzansın. Halden hale geçsin, öfkesi geçsin diyor. Aleyhissalatü vesselam Büyük bir rehber, büyük bir kılavuz. Onun tavsiyelerini öyle işte hayatta başkalarına karşı olumlu etkisi çok olumsuzlukları gideren hallerde uymamayı değil, uymayı prensip etmek durumundayız. Onları hatırlamıyoruz. Öfke İfade yerindeyse öfkeli halde insan ne bileyim hani Türkçe'de diyor ya babasını tanımaz hale gelir. O vaziyette şuurunu kaybediyor. Kendisini kaybediyor. Sen bir insansın öfke seni alıp önüne bir saman çöpü bir sürükleyip gitmesin. Kendine hakim ol. Merak etme altta kalmış olmazsın aksine şeytanın galibi olursun. Çünkü hadis-i şerif Resulullah Aleyhissalatu Vesselam insanın ruhiyatını, manevi halini ve görünmeyen dünyasını Allah'ın elbetteki bildirmesiyle biliyordu. Bakın ne kadar açık ve net izah ediyor. Öfke şeytandandır. Şeytan ateştendir. Ateşi de su söndürür. Bina ala öfkelendiğiniz zaman abdest alınız hepimiz öfkeleniyoruz kaç kızın hatırına öfkelendiğimiz zaman abdest almak gelmiştir öfkeleniyor karısını üç defa boşuyor Allah'tan korkuyor ne yapmış bu kadıncağız sana arkadaşına kızıyor karın boş olsun, böyle değildir diyor. nereden çıkarıyorsun bunu şey olur mu ya? Aile senin. En değerli varlığın. En çok koruman gereken varlığı. İkide bir afkeleniyor. Hemen talaka bu koşuyor. Bana talakla alakalı ne kadar soru sorulmuşsa inanın yüzde yetmişi, yüzde sekseni Hocam kızdım hanıma, üç defa boşsun dedim, yüz defa boşsun dedim, yerden göğe kadar boşadım seni dedim. Kızdı, yuvasını yıktı. Çok akıllılık etti. Böyle ahmaklık mı olur? Nedir bu? Allah'ın dini bu ya. Allah'ın dini. Allah'ın izni olmasa o kadın sana helal değildir. Sen bunun kutsiyetini bileceksin. Nikah çocuk oyuncağı değildir. Cenab-ı Allah sana zaruret halinde, ihtiyaç halinde veya gerektiği halde çaresiz kalın dualda. Üç defa boşama hakkını vermiş. Sen üç değil. Allah'ın vermediği kadar kullanıyor Yüz defa benden boş ol diyor. Nereden çıkarıyorsun yüz defa boş olmayı? Üçünü bile usulüne göre bunun hukuku var. Usulüne göre kullanabilirsin kullanacak olsan bile. O kadınlar zıvanadan çıkarıyor herhalde. Ha? Kadınlar herhalde zıvanadan Yok çıkarıyor. ya kendileri biz biz bu işin <gülüyor> kutsiyetini, değerini, kıymetini bilmiyoruz. Hiç kusura bakmasınlar. Niye kadınlar zıvanadan çıkarsınlar? Kadınlar zıvanadan çıkarıyorsa onlara başka bir şekilde tedbirini alsın. Bunun tedbiri e, yerden göğe kadar, üçten dokuza kadar bilmem ne, satma sapan ifadelerle boşamak değil ki. Böyle şey olur mu? Bir şey değil. Bunlar olmaz. Hayır şey değil. Onun için kızgınlık, kızgınlıkla hareket, <gülüyor> yani hani öfkeyle kalkan zararla oturur diyoruz ya. Bu böyledir, aynen öyle. Keskin sirke kürpüne zarardır. Bu böyledir Böyle. Ha, O keskin sirkeyi yumuşatmak abdestle olur. Bunu unutmayalım. İkisinin de düşmanlı olan o kişiyi yani o da kıpti yakalamak isteyince Falma en arad en yaptish bilzi hu adu lehuma qala ya Musa o Israil e, e, Kopti olan kişi ey Musa dedi Aturidu en taqtulani kema qatalt nefsen bilams Sem bir adam bir canı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun Inturidu illa enta kuraj jabara fil ard sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun. Ve ma teyid etmek istiyorsun. Ve ma teyid ıslah edicilerden, düzelticilerden olmak istemiyorsun. etmek bu Ve ma teyid etmek istiyorsun. Ve bir teyid bir istiyorsun. Ve ma bu konuşmalar olurken tabi Musa Aleyhisselam Koptilerden birisini öldürmüş. Bunun muhasebesi yapılıyor. muhakemesi yapılıyor. Bu nasıl oluyor da böyle bir iş oluyor. Şimdi bir de Firavun ve yakın çevresidir. Musa Aleyhisselam'ın İsrail okullarından olduğunu biliyorlar. Acaba bu bir oğulları hareketine Firavuni düzene karşı bir hareketine sebebiyet verebilir mi? Endişesi de var. O endişeyle konu görüşülüyor ve imanını gizleyen bir kişi olma ihtimali çok yüksek olan o kişi geliyor. Bir adam burada diyor. Ve Jārjul min aqṣal Madīnatiyasa şehrin uzak bir tarafından bir adam Koşarak geldi. "Söyledi: Musa, Ey Musa dedi. İnnel Mala'ye yeterli bike mesele var. yani Firavun düzeninin ileri gelenleri kalbur üstü sayılan adamları senin hakkında görüşüyorlar. Danışıyorlar. İtimar muamere Görüşmek demek. Muamerenin bir de kötü, olumsuz bir manası var. Komplo kurmak manasına da geliyor. Görüşülüyor. Şöyle bir plan asla diyor. Komplo kuralım diyor. İşte o ileri gelenler senin hakkında <gülüyor> seni öldürmek için görüşüyorlar kendi aralarında. Haberin olsun diyor. Fekruc inni leke mine nâsılayn. Haydi derhal çık. Çünkü ben sana öğüt verenlerdenim. Musa Aleyhisselam meselenin ciddiyetini o da kabul ediyor. Derhal diyor Oradan etrafını gözetleyerek korku ile dışarı çıktı. Aynen burada da Medine'de şehirde ertesi günü Korkarak, etrafını gözetleyerek Medine'de sabaha etti, şehirde sabaha etti. Ondan sonra geliyor, Medine şehirden çıkınca da korkuyla ve dikkatle etrafını gözetleyerek çıktı diyor. Kâle Rabbine cini minel kavbil zalim. Rabbim beni zalimler topluluğundan Yollara karşı beni koru. Aziz kardeşlerim, zikrin, ibadetin insanı ulaştırması gereken veyahut ulaştırma zikir ve ibadetten maksat, insanın Rabbi ile olan irtibatını sağlaması ve bunu hiçbir şekilde koparmamasına sebep olmalarıdır. İşte Musa Aleyhisselam bu korktuğu halde bile, korktuğu zamanda bile Cenab-ı Rabbül Alemin'e dua ediyor. Zalimler topluluğundan beni kurtar diyor, koru diyor. Demek ki Musa Aleyhisselam içinde yaşadığı veya karşısında bulunduğu kavmin, nasıl bir kavim olduğunu özelliklerinin niteliklerinin neler olduğunu da iyi biliyor ve teşhis etmiş bulunuyordu. Onlardan kendisini koruyacak biricik gücün Cenab-ı Allah'ın gücü olduğunu bildiği için de ona dua edip ona yalvarıyor. Nebilerin Cenab-ı Allah'la ifade elindeyse irtibatlı olduğu halleri, en irtibatlı olduğu halleri bir manada darda ve sıkıntıda oldukları zaman daha da ön plana çıkıyor. Ve orada bakıyorsunuz ki güçler, kuvvetler, sebepler hep sıfırlanmış. Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam Denizin dibinde, balığın karnında. Ne diyor? Sadece Allah'a sığınıyor. Beni kurtar, bilmem ne et, şu sıkıntılarımı aç demiyor. Çok enteresan bir dua. La ilahe illa ente, subhaneke, inni kuntu mine zalimin. Bu balığın karnına düşüşümün sebebi benim zalimlerden oluşumdur diyor. Yaptığı kendisine ait bir peygamber olarak yapmaması gereken bir işi vaktinden erken veya Allah'tan izin almadan yaptığı için öyle izah ediliyor. Ayet-i Kerimeler de buna işaret ediyor. Kavmini bırakıp gidiyor. Yanlarından çıkıyor. Ve balığın karnında Allah-u Teala'ya dua ediyor. Niçin? Çünkü o halde de başka hallerde de. O halde Allahü Teala ona ne kadar yakınsa balığın karnında yeryüzünde de ona o kadar yakındır. Ne kadar Allah yeryüzünde onu duyuyorsa balığın karnında da onu duyduğundan emindir. Ne kadar kendisini zikrin, zikrini isterse semavatın en üst mertebelerinde olsa, diş itiyorsa, balığın karnında da öylece işittiğinden emindir. Allah'ı tesbih ediyor ve vaktiyle yapmış olduğu halden Allahü Teala Teala'ya sığınıyor, tövbesini de izhar ediyor. Bunlar bize örnek davranışlar, örnek yaşayışlardır. Allah'ı her vaziyette, her daim hatırlamak ve asla unutmamak onun gücünü, kudretini, imdada yetişme e, vasfını ifade yerindeyse, kulların yardımına koşmasını, yardımını çabuklaştırmasını ve bir diğer bütün bu hususlar. Hatırımızda olması ve hatırımızdan çıkmaması gerekir. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنْ Allah'tan ümidini asla kesmiyor. قَالَ Rabbi, رَبِّي اَيَّهْدِيَن۪ي medyen cihetine yöneliyor ama yolu bilmiyor umarım ki Rabbim beni dost doğru yola iletir Medyana e giden yol içinde bu dua geçerlidir sırat-ı müstakimden dost doğru yoldan ayrılmamak için de bu dua geçerlidir geliyor Yolda, ne geçiriyor yolda? Bunu anlatmaya gerek yok. Haşa Kur'an roman yazmıyor. kısadan alınacak hisseli tarafları ve anlatılması gerekenleri anlatıyor. وَلَمَّا وَرَدَ مَا اَمَدْيَنَكُ Medyen şehrinin su kaynağına gelince وَجَدَ alayha اُمَّةً مِنَ النَّاسِ O suyun başında ...davarlarını sulayan bir topluluk, bir insan topluluğu buldu. وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذُودًا Onlardan ayrı tarafta duran... ...ve... ...davarlarını öbürlerinin davarlarına karışmasın diye... ...onları kollayan iki kadın da buluyor, tezüden o. Yani kendilerine ait davarları öbürlerinin davarlarına karıştırmasın, karışmasın diye ona da dikkat ediyorlar. Niçin? Belki öbürlerinin şerrinden kurtulmak için, adil olması için, sulama sırası onlardan olduğu için, edep ve hayaları dolayısıyla erkeklere muhatap olmak istemedikleri için, karışmak istemedikleri için gibi bir çok sebebi var Allahu u Alem. <Gülüyor> Musa Aleyhisselam bakıyor ki onlar bu şekilde bir haksızlık yani nasıl diyelim usulsüzlüğe, haksızlığa tahammül edemeyen bir tabiata sahip olduğunu görüyoruz Musa Aleyhisselam'ın. Orada da böyle, burada da böyle. Bu bir fıtrat. Ne yapıyorsunuz, sizin bu haliniz ne diyor? Kâle ta'ala nasqî hattâ Bu kadarı aslında Musa aleyhisselam'ın sorusuna cevaptır. Bizler çobanlar ayrılıp gidinceye kadar kendi koyunlarımızı sulamayız dediler. Ama haklarında yanlış düşünülmesin istiyorlar. Edep ve terbiyelerinden Karşıdakinin zannı dahi olsa ödül vermiyorlar. Meseleyi açıklıyorlar. Ve ebune şeyhun kebir. Bizim babamız oldukça yaşlı bir ihtiyardır. Yani yoksa babamız gücünde kuvvetinde olsaydı biz de gelmezdik o da bizi bırakmaz diyorlar. Mecburiyetten erkek kardeşimiz yok. Efendim... Ee, ee, geçinmek için de bir çobanlık yapmak yani koyunlarımıza bakmak zorundayız. Başka yolumuz yok. Babamız ise yaşlı bir ihtiyardır. Fesaqalehuma thumma tawalla ila Burada şunu belirtelim. Şuayb Aleyhisselam'ın bazıları bazı rivayetlerde efendim Musa Aleyhisselam'ın kayınpederi olduğu zikredilir i̇bn Kesir başta olmak üzere, güçlü müfessirlerin hepsi, hayır burada e, Şuaib Aleyhisselam ayrı bir nebidir. Onun bu bir nebi değildir, farklı zamanda yaşamıştır derler ve bunun delillerini ortaya koyarlar. Yeri gelince oradan da yine ileride bahsedeceğiz. Bu sefer Musa Aleyhisselam feseqâ lehumeh. Onların koyunlarını onlar için suladı. ثُمَّ تَوَلَّا اِلَى الظِّلْ Onlara yapacağı yardımı yaptı. Hiç oyalanmadan, söyleyeyim, konuşmak için bahaneler uydurmadan, vesaire vesaire, hiç hasa, usule, edebe, erkana aykırı hiçbir iş yapmadan, ثُمَّ تَوَلَّا اِلَى الظِّلْ gölgeye çekildi diyor. Arkasını dönüp gölgeye gitti. Yine Rabbine dua ediyor. Faqala: "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min hayrin faqir." <gülüyor> Rabbim, ben senin bana indireceğin hayra pek muhtaçım. Çok ihtiyacım var. Elbette ihtiyacı olacak. Yol bilmez, iz bilmez haliyle şehirden çıktı. Medyen'e geldi. Hiçbir şey almamış üzerinde. Ne azıgı var, ne şusu var, ne bu su var. Burada da işi yok, gücü yok, malı yok, mülkü yok. Elbette yiyeceğe ihtiyacı var, başka şeylere ihtiyacı var. Fakat sen gani olansın. Hiçbir şeye muhtaç olmayasın. Benim halimi de görüp bilensin. Benim de senin indireceğin hayra ihtiyacım var. Bir takım kimseler, ya Cenab-ı Allah bizim ihtiyacımızı bilmiyor mu? Biz ihtiyacımızı söylememize gerek yok. O, biz dua etmeden hayır. Cenab-ı Allah... ...bizden dua etmemizi istiyor. Dua ederek... ...biz Allah'a yaklaşırız... ...Allah'ı tazim ederiz... ...Allah'ın kudretini, gücünü... ...hikmetini, ilmini... ...ve buna benzer bütün... ...evsafını... ...layık olduğu sıfatları... ...hatırımıza getirerek onu zikrederiz. Rabbim benim ihtiyacımı zaten biliyor... Ben niye ona dua edeyim ki bu şeytanın seni düşürdüğü tekebbür çukurudur. Bu a ibadetin ta kendisidir diyor Aleyhissalatu vesselam. İşte peygamberler bile en zor zamanlarında sözlü olarak kalplerinden sözlü olarak dua etmeyi ihmal etmemişlerdir. İşte burada olduğu gibi derken diyor saqaatu ihdahuma temşi ala istihya onlardan o iki kadından kızdan birileri edeple haya ile vakarla yürüyerek geldi istihya üzere yani alabildiğine utangaç hayalı edepli bir tarzda yürüyerek geldi. Söylenecek çok şey var ama şu vaziyetimizle, bu ayet-i kerimenin, o müstesna iffetli, edepli Musa Aleyhisselam'dan birisi işte onun eşi olacak, edep ve hayasıyla günümüzün edep ve hayası dediğim gibi söylenecek çok şey var. Fakat hepimiz vaziyeti biliyoruz. Aradaki mesafenin ne kadar uzak olduğunu da kavrayabiliyoruz. Buna ihtiyacımız var. Bir gün Peygamber aleyhisselatü selam bir kardeşin bir kardeşine öğüt verdiğini işitiyor. Niçin bu kadar utangaçsın? Bu iyi değil diye vaz ediyor. Öğüt veriyor ona. Peygamber aleyhissalatü selam müdahale ediyor. Bırak onu diyor. Hayanın tamamı hayırdır. Bırak sen de onun utangaçlığını geriletme diyor. Enteresan bir şey. Dolayısıyla yani anneler, babalar, çocuklar, sorumlular, devlet ricali. Kısacası herkes bu ümmetin her vesileyle tahrip edilen edep ve haya duvarını yeniden inşa etmemiz lazım. Çünkü edep ve haya duvarı olmadan çok şey çok rahat yıkılır. Çok rahat yıkılır. Ne olacak diyor, arkadaşımdır diyor. İş arkadaşımdır, şu arkadaşımdır, bu arkadaşımdır. Ya, İslam arkadaşlıkla alakalı hüküm getirmiyor bu konuda. Bu konuda İslam'ın hükümleri mahremiyet ile alakalıdır sınırları sınırlarıyla alakalıdır. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. İşte buyurun. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir kıssasında hiçbir kelime, hiçbir cümle haşa, boşuna değildir. Kıssalarda bile Cenab-ı Allah'ın bize verdiği her bir noktasında, her bir kelimesinde veya kelime grubunda bize verdiği mesajlar vardır. Burada da Özellikle cinsi latife bir haya ve edep hatırlatılıyor. Onlar elbette haya erkekte de güzeldir dedikleri gibi, kadında da güzeldir. Fakat kadına daha çok yakışır. böyledir. Erkeğimizle kadınımızla hayalı olacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayata bir timsaldi, bir örnekti. Bu büyük ve önemli sünneti yeniden ihya edelim. Sünnet dediğim, yani amelen sünnet değil, Resulullah Aleyhisselatü yolu manasına. Bu yol, bizim en azından bu konudaki, yani erkek ve kadın ilişkilerindeki her türlü memfiliği ve yanlışlığı düzeltmenin teminatı hayanın olması gerektiği gibi yeniden canlandırılmasına bağlıdır. Bu böyledir. Qalet dedi ki haya ve edeple yürüyerek gelen o kızlardan biri İnne abi yaduk ma lana. Benim babam seni bize davarlarımızı sulayışının mükafatını vermek, ücretini vermek üzere seni davet ediyor. Çağırıyor. Fe <gülüyor> lem ne zaman ki Musa kızın babasının yanına geldi ve kassa aleyhil kasas ve ona hadiseyi anlattı. Kale la tehaf. Korkma dedi. Şimdi kassa aslında izi takip etmek demek. Olayı anlatmak demek. Yani olayı adım adım ona Kıssayı ona anlattı. Anlatınca surenin adı da bu kelimeden geliyor biliyorsunuz. Kale la tehaf, korkma dedi. Necevte minel kavbi zalimin. Çünkü sana artık zulmeden, zulmetmek üzere egemen olan, zulmetmek isteyen o kavimden kurtuldun dedi ihdâhuma ya abâ tis onlardan birisi o kızlardan birisi babacığım sen bunu ücretle tut ücretle çalıştır yani onlar da bu işten çok memnun değiller yorulduklarından çektiklerinden şey dolayı değil haya ve edepleri öncelikli olarak bir de güçleri bu işle, çobanlıkla, sulamakla uğraşmaya elverişli olmadığından ötürü. Musa aleyhisselam gelsin bizi bu külfetten kurtarsın. Onu ücretle tutuyorlar. Üstelik, İnne hayra men iste'carte el-kaviyyul emin. Şüphesiz senin tutacağın en hayırlı ücretli, ücretle tutacağın en hayırlı kişi, o pek güçlü, ve pek güvenilir olandır. Güçlüdür ve güvenilirdir. Bir iş verileceği zaman bu iki şartta dikkat edilirse Allah'ın izniyle o iş güzel gider. Güçlü yani işin üstesinden gelebilecek bilgi, beceri, kabiliyet her neyse ve işinde emin olacak saklamayacak hainlik etmeyecek, karıştırmayacak, kaliteli kalitesiz yerleri değiştirmeyecek vesaire. Güçlü olacak, güvenilir olacak. İş vermekte, eleman almakta, görev ve adam bulmakta kullanılacak iki tane kıstas bu. el kavi el amin. Güçlü olacak, güvenilir olacak. Güvenilir olmazsa, ne olur? Hain olur. Çalar, çırpar, aldatır, sana bir şekil görünür, başka bir şekil yapar, vesaire. İş adamları bu işleri daha iyi bilirler. Dolayısıyla, her iş, hangi iş olursa olsun, en küçük bir en basit bir işten devletin en yüksek kademesinde halife-i müslibine kadar. Bu iki şart gerekiyor kardeşim. Ondan sonra gerisi bunların alt başlığıdır. el kavi el emin. Güçlü ve güvenilir. O işin üstesinden gelebilecek ve güvenilecek. Güçlüdür, güvenilir değildir, olmaz güvenilirdir gücü yetmiyor o da olmaz ikisi beraber olacak. "Qalā innī uridu an unkiḥ kaiḥ dablatiyya taini, dedi ki yaşlı zat ben sana şu iki kızından birisini. Benim yanımda ücretle 8 yıl çalışman mukabilinde baya basit bir şey değil yani iyi bir ücret. iyi bir mehir. Şimdi neyse günlük aktualiteye girmeyelim bu konularda. Bana diyor 8 yıl çalışman karşılığında şu iki kızımdan birisini seninle nikahlamak istiyorum. Yani seninle evlendirmek istiyorum. Tarihi boyunca, İslam tarihi boyunca da akıllı babalar salih bir e, eş bulabildikleri zaman çocuklarına kaçırmazlardı. İslam tarihinde birçok ilim adamı kızıyla evlenmeyi salih olduğunu, kafası çalışan iyi bir ilibo adamı olacağını kestirdiği kimselere kendi kızlarını teklif etmişlerdi. Gel benim seni kızımla evlendireyim demiştir. Ya günümüzde bu çok ayıp. Kardeşim asıl ayıp olan işlerden vazgeçin varsın ayıbımız bu olsun. Bunları bırak. Varsın ayıbımız bu olsun. O bir yere, yerine göre böyle bir şeyi isabetle yapmak peygamberlerin sünnetidir yani. Olmuyor mu? Yok. Ne olmuyor? Ne olmuyor peki? Olmaması gereken ve olan ne? Kızımız ve oğlumuz kendi aralarında anlaşıyorlar, davetiyelerimiz bile böyle yazıyor. Anlaşıyorlar, ondan sonra muhterem babalar sadece... İşte kızınız Allah'ın emri, peygamberin kavliyle isteriz. Olur biz de verdik. Vermeseniz ne olur? Vermeseniz ne olur? Biz zaten kendi aramızda anlaştık. Vallahi üstten falan postasını da koyarlar. Ben ya onunla evlenirim ya hiç evlenmem. Vasiyet bu. Ondan sonra böyle nezih bir teklif. Aa, olur mu kardeşim ya insan kızını teklif eder mi? nezahete bakacaksınız kardeş. Peki teklif etmez kız ve erkek mi kendi aralarında mı anlaşır? O hale geldik. Biz de o, Müslümanlar olmalarda biz de bundan normal bir şey görmüyoruz artık yani. Fakat Allah ya nasıl yaptı? Işte i̇nsan kızını teklif eder mi? Bilmem ne falan. Niye teklif etsin ya? Allah'ın emrettiği şekilde bir yuva kurmanın Nezih bir yuva kurmanın, hayırlı bir nesle sahip olmanın yolları ve tedbirleridir bunlar. Hesele budur. Kur'an'ı iyi anlamak ve bize işaretlerini iyi kavramamız lazım. Ha, Bununla birlikte diyor ki, فَاِنْ اَتْمَمْ تَعَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكِ Ona tamamlarsan o da senin iyiliğin olur diyor. Kendinden bana bir bağışın olur. Tabi burada inşallah önümüzdeki ders nasip olursa konuyla alakalı bazı fıkhi meseleler var. Belki onlara da gireriz. Wa ma uridu ana Bununla birlikte ben sana zorluk çıkarmak istemiyorum. Setecidunu inşallah min as-salihin. Allah'ın izniyle sen beni iyi bir iş veren olarak bulacaksın diyor. Salihlerden bulacaksın. Ben seni zorlamam diyor. Sana meşakkat çıkarmam. O da diyor ki: "Kale zalike beyni ve beynek." Bu benimle senin aranda bir sözleşmedir. "Eyyem el-ecaleyni qadaytu fe la'ud Madem sen bana 8 ile 10 yıl şartını koştun, ben de bu iki vadeden hangisini yerine getirirsem bundan dolayı bana karşı bir haksızlık veya bir saldırganlık veya bir efendim söyleyeyim bir e, düşmanlık olmasın. İstediğimden bir işini yaparım diyor. Sen de şer. Vallahu ala vekil. Allah da bizim bu söylediğimize yani bu sözleşmemize bu anlaşmamıza vekil olsun deniyor. Vaktimiz geçtiği için inşallah önümüzdeki dersten itibaren yani zannederim 25. ayet, 26. ayet-i kerimeden itibaren başlarsak iyi olur. Öyle e, işaretleyelim inşallah. Evet, bugünlük bu kadar. Subhane Rabbike. Rabbil İzzeti Anna Yasifun ve Selamun Aleyhisselam.